Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, yaz tatilindeyiz ama bir okul e, ve öğretmen macerasından söz edeceğim. O zaman diye. içinde kesin bir takım hainlikler vardır. Yaz, yazın bundan bahsediyorsak eğer. Hainlik değil de böyle hı. matrak bir kitap. Yani hı hı. Yaz yaz tatilde okunacak güzel bir kitap şöyle. Deniz kenarında hamağa ha, yatmış ha. çocuklar. Evet. Almışlar <gülüyor> ellerine buna Ellerinde güzel bir meyve suyu. Daha da olsun. Kitabın adı Yaratık Öğretmen. Domingo'dan çıktı. Sen Watkins yazdı. Resimiyende David Akanılmış, Çevirisi Kıvanç Güneye ait. Sınıfta kontrolden çıkan bir şey var ve bu kez öğrenciler değil. <gülüyor> <gülüyor> diye de üstte böyle bir baş üst başlık var. Genelde Kontrolden çıkan şeyler hep öğrencilerin başının altından çıkar ama bu sefer işler tersine dönüyor. Ee, hikayenin kahramanı Jack e, okulun, sınıfın yeni çocuğu. Ee, yeni bir sınıfta e, yeni bir öğretmenle okula başlayacak ve birazcık tedirgin. İşte okul e, müdürünün, müdirenin e, odasında bekliyor işte, sınıfına götürülmek üzere. E, o sırada yanında bir tane de adam var. Böyle sevimli bir adam ama birazcık böyle yerine duramıyor. Kıpır hmm. kıpır. Hafif bir tedirginlik de var adamda. E, sinir bozucu bir okul müdürüyle işte tanışıyor. E, ve dışarıda mesela bir kaya yığını var. Müdürün şey, bahçede cezaya kalan öğrenciler kaya yığınında çalıştırıyor. Oy, <gülüyor> ne fenaymış <gülüyor> ya. Zant onlar taş kırarmış ya onun gibi. E, ve ee, yanındaki o birazcık tedirgin olan kıpır kıpır yerinde duramayan heyecanlı tipin o adamın yeni öğretmeni olduğunu Hı -hı. öğreniyor Jack by height ee, yani Jack sınıfta yeni öğretmen de sınıfta yeni ikisi de biraz bu o yüzden gerginler ve sınıfa giriyorlar sınıfa tanıştırılıyorlar ee, okul müdürsünün çok katı kuralları var hatta sınıfa kocaman bir kurallar listesi atmış ve onlara uyulmasını bekliyor bir hafif de gestapo durumları var yani. Hafif değil baya. Ha. <gülüyor> ve okulun e, bir şenliği olacak işte kuruluş yıl dönümü. Ve şenlikte bu kurallardan oluşmuş okul şarkısı gibi bir şey yani. öğrenip ezberleyip çocukları söylemeleri ha, gerekiyor. ya gerçekten. Ve yani. öğretmen de yeni gelmiş ne yapacağını bilmiyor ve çocuklar hiçbir şey bilmiyorlar kural yani o şarkıyı ezberleyememişler ve sınıf gerçekten zıvanından çıkmış mısınız? herkes bir yerde neyse ki işte öğretmende böyle eğlenceli bir tip çıkıyor ortalıkta dans etmeye başlıyor çocuklar da katılıyorlar falan çok eğleniyorlar ama işte bir süre sonra işler çığırından çıkmaya başlıyor yani bir tane bir var şeker yememesi gereken bir çocuk şeker yiyince aşırı enerjiden işte duvara tırmanıp saçma sapan şeyler yapıp ortalığı karıştıran bir tip neyse ilk ders güzel geçiyor ee, öğretmen e, bir güneş sistemi maketi kuruyor da işte daha önce yapmadıkları gibi güzel bir ders yaptırıyor ama bir süre sonra e, o barını bir şeker yediği için arada ee, ona gıcık olan bir kız çocuğu var mücredenin gözdesi bilerek ona şeker veriyor de i̇şte Barnaby iyice saçmalamaya başlıyor ve güneş sistemi maketini parçalıyor, darmadağın oluyor. O arada işte Byte garipleşmeye başlıyor. İşte çocuklardan biri siz iyi misiniz efendim diyor ama Byte yanıt vermiyor. İşte saçlarından <gülüyor> Saç uçlarından ayaklarına kadar parlamaya başlıyor. Sınıf böyle durup bakmaya başlıyor. Bir anda o şey gürültülü sınıf duruyor. Sessizleşiyorlar ve öğretmenlerini izlemeye başlıyorlar. Ve bir anda işte bum, pap, çatır pop pop pop sesler oluyor ve e, çok gürültülü bir gaz çıkışıyla <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi. Sessizlik, kesif bir sessizlik oluyor. Jack önce göz, bir gözünü açıyor bakıyor. Ondan sonra bakıyor. Bay Heid yok. Bay Hyde'in bulunduğu yerde mor bir duman var. Ama Bakıyorlar. bütün bunları ne tetikledi onu kaçırdım arada. Ya da söylemedim belki. İşte Barnaby'nin şeker ha. yemesiyle ortalık birbirine giriyor. Yani i̇lk başta yani Bay tanışıyorlar. Ders çok güzel geçiyor. Birbirlerine çok çabuk alışıyorlar. Çünkü çok eğlenceli bir öğretmen. Çocuklar ha. seviyorlar Bay Hyde'i ve işte güneş sistemini o şekilde anlattığı fen dersi de çok güzel geçerken arada barnı bir şeker için teneffüste hı hı. sabote ediliyor resmen yani Anladım. sınıfın huzuru ee, neyse işte ortalık karışıyor Bay Hyde ortalıkta yok mor bir duman var sonra bir takım sesler duyuyorlar bir bakıyorlar Bay Hyde'ın masasının altında bir yaratık var yaratık <gülüyor> ne komikmiş böyle <gülüyor> boynunda Bay Hyde'ın kravatı olan işte böyle çenesöre çıkıp gözlüklü, du buldu buldu buldu buldu dı <gülüyor> <gülüyor> parlak minik gözlü böyle bir ufak yaratık ilk gece yaklıyor ve e, masanın üstüne çıkıyor, oradan oraya zıplıyor, ortalığı birbirine katıyor falan çok geçmeden anlıyorlar yani. Bay bu yaratan <gülüyor> dönüşmüş nasıl dönüşmüş bilinmiyor ama e, dilinin bunu fark etmemesi lazım e, sınıfın. E, öğretmensiz kaldığının anlaşılmaması lazım çünkü anlaşılırsa Bay Hayd'i alıp götürürler ve sahip oldukları en güzel en şahane öğretmen de ellerinden gitmiş olur evet. bir biçimde işte o günü atlatıp çocuklar Bay Hayd'i öğrencilerden birinin sırt çantasını saklayıp okuldan dışarı götürüyorlar ve işte çocuklardan birinin ağaç evi var gizli bir hmm. sığınağı var orada işte birkaç çocuk, Jake de bunlardan biri Bay Haid'i oraya götürüyorlar hı hı. ve onun tekrar nasıl e, insana dönüşeceğini bulup anlamaya çalışıyorlar. Bu arada okul günlerini de normal geçiriyorlar bir yandan öyle mi? Evet yani o gece işte bir takım olaylar oluyor. Ertesi gün işte sınıfı yine çantayla okula götürüyorlar hı hı. ama Bay Haid'i yanlışlıkla başka bir e, kız görüyor. İşte o müdürlerin biricik gözdesi. O, o arada işte provalar devam ediyor. Hmm. Şarkıyı öğrenmeleri lazım ama işte başlarını öğretmen yok ama çocuklar böyle inanılmaz bir organizasyon becerisiyle e, durumu e, örtbas edip savuşturuyorlar. Ya yani çocuklar bir araya geldi mi onlarla baş edilmez zaten yani. Evet. Ve sonunda tekrar işte Bay Hight, Dr. Doktor Jekyll ve Bay evet, Hyde'deki yani. gibi yani oraya da bir gönderme var. Tekrar insana dönüşüyor. Acaba sonra bu kontrollü bir biçimde bu dönüşümü devam ettirebileceği biliyor mu? Yani bu çok eğlenceli bir devam olurmuş gibi geldi bana ama. Zaten bu bir seri ha. kitabın arkasında yakında diye bir, ha, bir sonraki kitabın da kapağını koymuşlar. Yaratık öğretmen çıldırdı diye. Yani, <gülüyor> yani burada çıldırmadı mı <gülüyor> ki? Bu kitabın maceranın sonunda o dediğim müsamere yapılıyor. Hı -hı. Bay Height orada artık yine öğretmen kılığına yani normal haline dönmüş ee, ve neden bu şekilde dönüşüm geçirdiğini de çok iyi bilmiyor. İşte bildiği şeyleri çocuklarla paylaşıyor. Gitmek istiyor ama çocuklarını bırakmıyorlar Aa. ve bu sözü saklayacaklarını söylüyorlar. Aa, ve müsaadenin sonunda e, Bay Height yine ee, bir takım sesler, pıtır, pıtırtılar, ışıltılar pırıltılar çıkarmaya başlayınca çocuklar hemen e, gösterinin sonuna geldik deyip <gülüyor> öğretmenlerini alıp gidiyorlar. Ondan sonra yine bir dönüşüm geçiriyor. Yani sürekli başına geliyor demek ki bu zavallı adamcağızın ama e, çocuklar hem e, en iyi öğretmen, bu o güne kadar rastladıkları en iyi öğretmeni olarlar Çünkü bundan önceki öğretmenler hep gitmiş, kaçmış. <gülüyor> yani bu sınıf biraz öğretmenleri hızlı tüketen bir sınıf tam bulduk derken böyle birisine rastlayınca tabi bırakmak istemiyorlar ve e, bir yani, yani aynı anda, zamanda böyle bir yaratık arkadaşın olmasını da istersin yani ondan da vazgeçmek zor. Yani bir de onlara sor yani o sırada <gülüyor> laf söz dinlemiyor anlamıyor yani kılık değiştirip de a, aklen by olarak kalmıyor tamamen ilkel bir yaratığa dıgıl buldu buldu dıgıl, dıgıl, dıgıl, dıgıl, dıgıl <gülüyor> diye çok hoşuma gidiyor e, ve böyle işte bir takım olaylar olacak. Bundan sonraki kitapta da kim bilir neler olacak. Çocuklar işte Jake var, Nora var, o bir şeker yiyen ve başka bir iki çocuk daha var ön plana çıkan ve her birinin bambaşka yeteneği, bambaşka özellikleri öne çıkan yanları var. Ve bu özellikleriyle her biri kendi ön plandaki yeteneğini birleştirerek bu organizasyonu hı. sağladıkları için hani işbirliği anlamında güzel bir örnek hı hı. ortaya çıkıyor. Ee, onları öyle izlemek, takip etmek keyifliydi. Ee, bir yandan da kitabın resimleri de tabii çok eğlenceli. Ee, her bölümün başında kural bir şiir okumanızı de homurdanmayın. Ee, ya da işte e, kural iki, kaç okul kuralı olduğu olduğunu bilin gibi hmm. kurallar var. İşte okul müdürünün yazdığı kurallar ama her başlıkta e, müdahale edilmiş o başta ve üstü çizilip karalanıp yeni sözcükler eklenerek o kuralın Anlam, anlamı evet, bozulmuş. Anlamı i̇şte, şiir okumanız istendiğinde homurdanmayın yerine şiir okumanız istendiğinde yüksek sesle homurdanın <gülüyor> olmuş ya da işte e, güneş sistemine zarar vermek zorunludur <gülüyor> Demi mesela şey var sınıfta bağırma şey sınıfta yüksek sesle konuşmayın vardı konuşmayı üstü çizilmiş geirin yazmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> ve, ve bu tabela birer tabela şeklinde başlıklar tasarlanmış her tabelanın üstünde bu yaratığın farklı bir pozuyla e, bir şey yaparken görüyoruz işte tüty gibi bir şey giymiş dans ediyor. E, işte bir, al, bir çiçek koparmış bu çok mutlu onu kokluyor. Yani aslında şunu da teslim etmek gerekir ki e, sıradan bir okuldaki e, her çocuk günün bazı anlarında e, bay height'tır. Yani o yüzden hani onlara da denk geliyor. Evet o yüzden bay height'ı kendilerine çok yakın bulacaklarına ya da keşke benim öğretmenim de böyle olsa <gülüyor> diyebileceklerini düşünüyorum. E, eğlenceli, keyifli işte resimleriyle de e, hareket kazandırılmış bir kitap var elimde. E, bir çırpıda okunuyor güldürerek. Hı -hı. ...okutuyor kendini. Yaz tatilinde... ...bundan iyisi, Şam'da kayısı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaratık öğretmen... ...Sam Watkins'in yazdığı... ...David Okan'ın resimlediği... E, ...Domingo'dan çıkmış, yakın zamanda... ...çıkmış bir kitap. Türkçe çevirisi de... ...Kıvanç Güney'e ait. E, bu... ...programın kaydını... bir dolapkitap.com'da yayınladığımız zaman... Oraya yorum bırakarak yapacağımız çekilişe katılabilirsiniz. Yaratıcı evet, öğretmeni bir okura armağan edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim mi artık? Evet. Songs from Bulbap Aa, çok adlı albümden bir Afrika şarkısı dinleyeceğiz. Ondan sonra devam, devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da bir dolap kitap devam ediyor. Evet ilk bölümde sen e, yaratığa dönüşen bir öğretmenin çılgın maceralarından bahsettin ve bir sınıfının. Ben şimdi çok daha efendi bir konuya geçiyorum. <gülüyor> e, Kati ve Yıldızlı Gece adlı e, kitaptan söz edeceğim. Yapı Kredi yayınlarından e, çıktı bu kitap. Dilek Erbaşşeren tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. E, James Mayhew tarafından yazılmış bir kitap bu. E yıldı, ve yıldızlı gece eee Van Gogh'un resimleri üzerine e, bir kitap aslında. Yıldızlı gece'den zaten. Zaten aslında evet anlamış olmamız görüyoruz. gerekiyor. E, işte Kati ve büyük annesi beraber e, geziyorlar. Gezmeyi çok seviyorlarmış zaten. E, işte Güzel Sanatlar Müzesi'ne gidiyorlar o gün. Ve şey var. E, Vincent Van Gogh sergisi var. bugün. E, o gün. Eee Sergiyi gezerken işte yoruluyor büyük anne Diyor ki ben şuraya oturayım da bir beş dakika bir şekerliyim. İşte Kati de resimlere bakarak dolanmaya başlıyor. Ve bir bakıyor orada bir işte resim bu gece resmi var. Yani Hı -hı. çok en meşhur resimlerinden biridir herhalde zaten. Yıldızlı gece. Yıldızlı gece. İşte bakıyor yıldızlara falan. Çok hoşuna gidiyor ve bir şekilde resmin içine giriyor. Hı -hı. Tırmanıp oradaki o serviler vardır ya Hı -hı. onlardan birine tırmanıp Oradaki yıldızlardan bir tanesini koyuyor. Diyor ki bunu işte anneanneme e, göstermem, anneme göstermem lazım. Yani onun için cebinde ona güzel bir armağan vermek niyetiyle. Onu cebine koyuyor. Resimden çıkıyor ama o resimden çıkınca peşinden yıldızlar da çıkmaya başlıyor. Hepsi böyle bir sökün ediyorlar dışarıya. E tabii olaylar gelişiyor bundan sonra. Çünkü Kati ne yapacağını şaşırıyor. Bu yıldızlar e, ortalıkta dolanırken. Hı hı. Yani müzenin içinde dolanırken bir anormallik oldu, anlaşılacak cebinde de bir yıldız var. Diyor ki, aa bakıyor şuradaki diyor sandalye var şu resimde diyor, Pipo ve san işte sandalye ve Pipo adlı resmi bunun. E sandalyeli sandalye çıkarsan bu yıldızları yakalayabilir diyor. Gidiyor, birine resmin içine giriyor. Öyle bir rahatlığı var katının <gülüyor> yani. E i̇şte sandalyenin üstüne çıkıp yıldızlara ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamıyor bu arada yıldızlarda. E Öyle ülkesi adlı resmin içine veriyor yani böyle saman balyalarının orada işte uyuyan iki insan var öğlen saatinde. Ee, yıldızlar gö göğünü kaplamaya başlayınca o resmin gece oluyor filan. İşte uyuyanlar uyanıyor. Kati yine o resmin içine girmiş. Aman Allah ne oldu bu yıldızlar nereden çıktı filan. Bu, bu resme ait değil bu yıldızlar diyor uyanan kişilerden. Mari adlı genç kadın. Adam uyanmıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> o da ma manidar. Evet evet manidar olmuş yani. Ondan sonra şey işte e, yıldızları toplamak için samanların üzerine çıkıyorlar. Marie Kati'ye e, yardım etmeye çalışıyor işte anlatıyor ona derdini filan. Ondan sonra bir miktar yıldız yakalıyorlar ama e, yıldızlar tekrar kaçıyor. Müzenin içine e, dağılmaya başlıyorlar bu arada. E, tavan da yüksek işte yine sandalyeye çıkıyorlar. Sandalye pipodaki sandalyeye. Marie'nin boyu bile yetişmiyor. Bu arada bir başka resim görüyor orada. Zeytin toplayan kadın, kadınlar resmini görüyor Kati. Ama onlarda merdiven var. Rica edebilirsin <gülüyor> yine resmen dalıyor. İşte gidiyor onlar e, yıldız zeytin toplayan kadınlar diyor ki yıldız toplamam lazım işte merdiven ha ha filan gülüyor kadınlar. <gülüyor> Bangor resimlerinin işlevsel kullanımı. Tabii tabii. Ondan sonra şey işte kadınlar gülüyor buna ya yıldız öyle toplanır mı çocuğum filan yapıyorlar. <gülüyor> i̇şte o olur mu olur falan filan. E, bu kadınlar da yardım etmeye karar verip resimlerinden çıkıyorlar müzenin içine. İşte yıldızları toplamak için merdivene tırmanıyorlar ama merdiven de yetmiyor. İşte ona da yetmiyor boyları. Bu arada yıldızlar dönüp dolaşıp müzenin içinde ee, bal sahilde balıkçı tekneleri adlı resmin içine akmaya başlıyorlar. E, şimdi işler daha da karıştı. Sahilde duruyor balıkçı tekneleri tamam ama resmin diğer yarısı deniz. <gülüyor> Ve denizin üstünden hani nasıl yakalayacağız şimdi bunları falan? Haydi diyor zeytin toplayan kadınlar da denize açılalım madem. Atlıyorlar bir tekneye. Resmin içinde denize açılıyorlar. O işte orada balık ağını buluyorlar. Atıyorlar balık ağını falan. Ve en sonunda işte işler e, tatlıya bağlanıyor. Herkes e, bir şekilde kendi resmine evine, evine, köylü, tabii dönüyor. İşte günün sonunda işte tatlı tatlı bitiyor yani. Cebinle ki koyduğu anda her ha, Tabii şey. onu da e, koyuyor. Çünkü bu resim eskisi gibi görünmüyor falan diyorlar. Onu anlıyorlar. O da cebindeki yıldızı koyuyor. Sonra anneannesi uyanınca hani onu da şöyle toparlamış yasak. Anneannesi uyanınca diyor ki çok yıldızlı bir rüya gördüm pek hoştu filan diyor. <gülüyor> hani orada hepimizin içi rahat diyor yani. Hani yıldızı gösterebildi aslında bir şekilde diye. Ee, kitabın e, yaptığı şey e, aslında bir müze gezdirmek. Yani basitçe böyle söyleyebiliriz. Evet. Aslında Van Gogh sergisi gezdirmek diyelim. Van Gogh resimlerini sergilen bir müzeyi gezmek ya da. E, ama farklı olan şey şu. Yani müze gezdirebilirdik. Bir, böyle kitaplar çok defa yapılmıştır zaten yani. Hı -hı. Çocuklara sanat anlayan, Van Gogh anlatan e, ya da başka sanatçılara anlatan çok kitap yapılmıştır. Ama bu kitabın yaptığı şey e, resmin içine girmek. Aslında burada benim e, asıl hoşuma giden fikir öykünün kendisi o kadar hani böyle çok acayip çarpıcı falan öyle bir öykü yok, yok. burada. Yani hani basitçe resimlerin içine girip çıkıyorlar. İşte bir olayla oğlu çözüyorlar. Bu kadar ama resmin içine girme fikri e, müzecilik anlayışıyla ile ilgili de aynı zamanda bir e, e, bir bir duruş gösteriyor. Hı hı. Benim hoşuma giden kısmı bu. Özellikle bizim memlekette yani müze gezmek e, çocukların zorla bir müzeye götürülmesi ne olduğunu bile anlamazlar içerek. yani tabi gittikleri yerin sadece okuldan çıkıyor olmak hey, hey, hey, falan diye sevinerek işte servise binerler falan. E işte giderler, sıraya gir falan diye bu bağıran, çağıran hocalar olur başlarında. Bozma sarayı falan böyle sürekli adamların kitap puanında öyle geziyor mesela çocuklar. Korkunç bir şey yani. Evet, askeri bir e, evet ve işte müzeye girdiğin zaman işte sessiz ol, dokunma, yapma. Müzelerde zaten böyle kurallar vardır. Hiçbir şeye dokunmamak gerekir. Bu tabii ki anlaşılabilir bir kural. Evet. Çünkü elimizin üstündeki asit tabakası işte fotoğraf makinamızın flaşı bilmem ne bütün bunlar e, eserlere, tarihi eserlere ya da işte sanat eserlerine zarar veriyor. İşte bozabilir, kırabilir, yırtabilir. Yani bir sürü şey olabilir. Hı hı. Önlem almakta hiçbir mahsur yok. Ama çocukların doğaları gereği ve hatta aslında eğer kendinizi serbest bırakırsanız yetişkinlerin de doğası gereği insan dokunmak istiyor. Daha yakından bakmak istiyor. Yani bir içine girme isteği onunla bir temas kurma isteği aslında var. Hı hı. Yani kendimizi tutuyor olabiliriz. Kurala uyuyor olabiliriz ama istiyoruz. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Bunun önüne, yani bunu, bu isteğimizi gidermenin bir yolu yok mu? Aslında var. birçok müze e, çeşitli replikalar hazırlıyor. E, i̇şte e, çocuklar için mesela özel müze alanları hazırlıyor ve çocuklar için hazırlanan bu özel müze alanlarında eserlerin kopyaları e, bulunuyor. Çocuklar o eserlere müdahale edebiliyor. O eserlerin işte altına girip üstüne çıkıp onlarla oyun oynayabiliyorlar. Ee, bir sürü şey yapabiliyorlar yani eğer istersek aslında e, bunlar çözebildiğimiz şeyler bu e, meseleleri kolaylıkla çözebiliyoruz ama e, işte bunu yapmak aynı zamanda bir e, tabi bütçe işi aynı zamanda bir e, müzecilik anlayışı işi e, vesaire yani kitabın en çok hoşuma giden kısmı e, resmin içine girme e, eserle birebir temas etme, eserin içinde gezebilme fikriydi burada hoşuma giden şey. Bunun yanında şöyle bir şey de var. Yani Van Gogh'tan ne zaman söz edilse benim içim cız eder biraz. Neden? Yani bu kitabın içinde barınmayan bir durum ama ben Van Gogh'tan söz edildiğinde yaşadığım şeyi anlatmaya başladım şu anda. Çünkü Van Gogh yani bütün bu resimleri yapmış, yaparken ne hissetmiş, ne düşünmüş bilmiyorsan işte ee, nasıl bir e, zihin sağlığıyla nasıl bir e, duygusal e, sağlıkla e, bu şeyleri resimleri yaptı bunları da bilmiyoruz falan Ama hepsi çok güzel resimler yani bakan herkesin bir şekilde hoşuna giden güzel yani bu resimler Evet ee, Çağ için çok farklı vesaire o sanat tarihi konusu ayrı ama bunlar güzel resimler Buna rağmen Fangoh'un Fangoh olması için birinin bunlara para yatırması gerekti yani burada çok e, ağır bir durum var aslında. Yani bizim e, sanat eserine yaklaşımımızın, e, güzele yaklaşımımızın e, aslında parayla ne kadar ilişkili olduğuna dair en hani bariz örneklerden biri olduğunu düşünüyorum Van Gogh. Hı hı. Yani çünkü eğer Van Gogh'u bu kadar ünlü yapma, ya benim her zaman sorun soru Van Gogh'tan çıkalım. Yani Mona Lisa'ya birilerinin bakması için ne gerekiyor? Mona Lisa bence çok güzel bir resim ya, bence çirkin bir resim hatta Mona Lisa. Ama işte Louvre'un halkla ilişkileri sayesinde herkes Mona beğenir. Herkes bilir Mona Ve herkes beğenir garip bir biçimde. Yani niye beğendiğini düşünmeden. Beğenilmesi gerektiğini Çünkü beğenilmesi için. gerekir. Ve bunu sağlayan şey de kapital yani bildiğin sermaye, para yani. Dolayısıyla bu bakımdan da hani hem onun yaşadığı yaşamı, işte yazdığı mektupları okuyabiliyoruz sen Onları da bildiğim için Van Gogh'dan ne zaman söz edilse bir içim cız eder yani. Ve onun tabii Van Gogh... Demiyorum sadece o bir sürü şeyi temsil ediyor aynı zamanda bir sürü başka sanatçıyı temsil etmiş oluyor benim için ee, böyle işte Van Gogh'la ilgili duygularımı da paylaştıktan sonra resmin içinde gezinirken bu arada onun otoporlerinde evet. e, görüyoruz o ayçiçekleri ya da başka resimlerinde belli belirsiz fonda <gülüyor> Hep e, o postacının e, bir şekilde, portresi evet. var mesela. E, daha sonra işte Kulağı Kesik Aha. tablosu, otoportresi yani. Çok silik olarak yapılmış ama e, oradan ama fikir böyle veriyor işte, fikir evet. veriyor. Başka bir yerde gördüğü zaman çocuklar ya da işte odasının evet. resmini. Bir biçimde aşina olacaklar. Bu bir seri kitap bu arada. E, Ayçiçekleriyle ilgili ve bir, bir e, macerası da var. İzlenimci ressamlar işte Moni tablosunun olduğu bir e, macerası var. E, hepsinde benzer biçimde herhalde evet, hikayeye girip, resme girip o çıkıyor. O kitapları da okumak lazım. E, James Mayhew'un yazdığı Kati ve Yıldızlı Gece adlı kitaptan söz ettik. Yapı Kredi yayınları tarafından Dilek yerinin Türkçesiyle yayınlandı. Bu haftalık bu kadar. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Bir Dolap Kitap Seçkin çocuk kitabı. Hazile Ermesuranlı, Banu Aksoy ve Yıldray Karakeç. Kitap Dostu sizin okulu sundu.